Kardeşlerim, muazzez müminler. Biz Müslümanız. Biz Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileriyiz. Malubiyet halinde, yenilgi halinde isimiz olmaz. Zaferden sonra taşkınlık da olmaz. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi deriz. Her durumda kainatın sahibine ittiba eder Onun emirlerine onun buyruklarına ram oluruz Hayatın yazı da var kışı da var deriz Bahaneler üretmeyiz Hasta olduğumuzda yatağımızda da En mutlu en rahat anlarımızda da Tek gayemiz vardır kainatın sahibine kul olabilmek biz biliyoruz ki Allah azze ve celle bizimle beraberdir. Keramen katibin yalemun ma Her adımımızı, her ifademizi, duruşumuzu, oluşumuzu, yönelişimizi kayda alan melekleri vardır. Allah azze ve celle sabredenlerle beraberdir. Hayatta belalar olacak, musibetler olacak. Eğer sabredersek neticede nihayetinde Allah Azze ve Celle bizlere güzel günleri ihsan edecek İnsanların korkudan nefeslerinin tutulduğu an Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ettiği öğrenciler Onlar abdestlerini alırlar, namazlarını kılarlar Meydan yerine çıkmadan önce salalarını okurlar, o halde çıkarlar çünkü bilirler ki Allah Azze ve Celle onlarla beraberdir. Bir yaprak yere Allah'ın izni müsaadesi olmadan düşmez de bir kurşun tesadüfen bir mümine gelip onun hayatına son verebilir mi? Onlar bütün zamanlarda, bütün anlarda, bütün mevsimlerde Rableriyle beraberdirler ve in yemses ki Allahu bi zurrin falakash falahu illahu ve in yurid ki bi bilirler ki eğer Allah Azze ve Celle müsaade etmiyorsa bütün zalimler güçlerini aynı karargahta toplasalar tanklarla uçaklarla onların üzerine mermi kurşun yağdırsalar yine onları teslim alamazlar eğer Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine Zafer takdir ettiyse Bunun önüne kimse de geçemez Ya da Rabbim Hayır murad ettiyse Onlara kimseler zarar veremezler Biz böyle inandık Kur'an-ı Kerim bizi böyle bir imana davet etti Allah Azze ve Celle kitabında bize Alim olduğundan Habir olduğundan Hakim olduğundan Razzak olduğundan bahsetti Annenizin karnında orada bir göbek bağıyla insanoğlu gıdasını alır. Dünyaya gelince doğunca annenin göğüslerine süt gelir orada onun rızkını yaratır. İlerleyen günlerde ilerleyen yıllarda başka vesileler, başka sebeplerle Rabbim rızkımızı gönderir. Kuşun yumurtası var. Yumurtada Allah azze ve celle onun uçacak olduğunu bilir, ona göre yumurtanın içinde ona kanatlar yaratır. Bize annemizin karnında ayaklar, gözler var eder. Karanlık bir yerdir orası. Oradan dünyaya gelecek, görmesi gerekecek, aydınlık bir alemde olacak, gözleri yaratır. Hayatta tesadüfe yer yok. Biz Allah Azze ve Celle'yi, Alim oluşuyla, hakim oluşuyla, habir oluşuyla bildik. Öyle iman ettik. En zor anlarımızda ellerimizi kaldırdık. Ve lemma barazu <gülüyor> li calu tavjunudi. Kalu Rabbena ifrig aleyna sabran wa sabbit aqdamana wa ala al kafirin. Kur'an Hakim bize Hazreti Talut'tan bahsetti. Ordusu susuzdu. ''Azdı, karşıda büyük bir güç vardı, ellerini kaldırdı, teslim olmadı Müslümanlar, Allah'a iman edenler, onun alim, onun kadir, onun azizun zümtikam olduğuna inananlar.'' Beyaz bayrak kaldırmaz, teslim olmazlar, zalimin önünde diz çökmezler. Hz. Talut gibi elini kaldırır. Ya Rabbi der, sayımız az, gücümüz az. Madde planında insanlar bizim mağlup olacağımızı bekliyorlar. Sen semadan yüreklerimize sabır boşat Allah'ım. Semadan yüreklere sabır gelir Allah Azze ve Celle. Ayakları sabit kılar, hezime zafere dönüşür. Kardeşlerim, iki türlü hesap var. Bir beşerin hesabı, bir Allah'ın hesabı. Beşerin hesabına göre güçlü olanlar zayıf olanlara, çok olanlar az olanlara, silahlı kuvvetler silahsız kuvvetlere galip olur. Fakat bir de Allah'ın hesabı var. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ Vallahu hayrul makirin. Hazreti Zekeriya aleyhisselam yalnızdı, çaresizdi. Ve inni khiftul mawali min warayi ve kanat Ya Rabbi. Ya şu hale geldi? Yüze ulaştım. Geride kısır bir eşim var. Fakat benim ailem, benim yakınlarım senin yoluna, senin davana, kitabına sahip çıkmayacaklar yeryüzünde senin adını anacak kimseler kalmayacak oğlum da yok, evladım da yok arkandan gelecek kimseler yok ya Rabbi bu davaya sahip çıkacak kimseler yok ben biliyorum ki sen her şeye kadirsin bir beşerin hesabı var bir de senin hesabın var sen yüz yaşında murad edersen Zekeriya'ya bir evlat bir halef ihsan edersin Elini kaldırır Kainatın sahibine halini arz edince Ya Zekeriya inna nubeşşürüke bi gulamin ismuhu Yahya Zekeriya der Senin yaşın yüz Eşinin yaşı doksan Allah sana Senin yolundan gelecek O bayrağı taşıyacak Çiğnetmeyecek Yahya'yı müjdeledi Ardından gelecek Müminler Sayıları az olur onların Silahları güçlerin madde planında olmaz Fakat niyetleri vardır iradeleri vardır Bedir'i bilirler Hende'yi bilirler Allah Azze ve Celle'nin güç ve kuvvetine Ona bütün mevcudiyetleriyle iman ettiler Anne karnında ne haldeydiler Allah Teala bir damla sudan onları var etti o halde dünyaya getirdi. Abdestlerini alırlar, namazlarını kılarlar, minareden salalarını okurlar. Sokaklarda ölüm varken, o halde Allahu Ekber derler. Tankların üzerine yürürler, Allah adına giderler. Ona bütün mevcudiyetleriyle iman etmiştir. Zekeriya Aleyhisselam'ı biliyorlar. Madde planında, tıbbın hesabından baktığınız zaman, Orada bir çocuk dünyaya gelmez. Fakat Allah'ın kuvveti, onun kudreti var. Hz. Lut aleyhisselamı evinde kuşatırlar. Melekler insan suretinde gelir. O meleklere, erkeklere, onlara, onun etrafında olanlar, onun kabilesi, onun kavmi saldıracak. Ellerini kaldırır. Kâle lev enne li biküm kuvveten ev avi ila ruknin şedîd. Ya Rabbi, benim bir gücüm olsa, kuvvetim olsa, ya da arkam olsa, dayandığım bir kabile olsa bu mahcubiyet, bu perişanlık başıma gelmese Ya Rabbi, misafirlerim geldi. Bunlar duvarlardan tırmanıyorlar, misafirlerime kötülük yapacaklar. Allah'ın kuvveti orada devreye girer. Hz. İbrahim yalnızdır, ateşe attılar, yakacaklar ama Allah'ın kuvveti var. Ateş her şeyi yakar ama ateşin sahibi İbrahim'i yakmayacaksın deyince ateş "Kunna ya naru kuni berden ve selam'an ala İbrahim." İbrahim'e selamet. İbrahim'e serinlik olur. Firavun seller gibi bir orduyla gelir. Hazreti Musa'nın önünde deniz var. Arkada seller gibi bir ordu var. Ama bir de Allah'ın kuvveti var, Allah'ın kudreti Beşerin hesabı Allah'ın hesabı var Kardeşlerim Kur'an-ı Hakim Şu kadar ayette Bir beşerin hesabı Bir de Allah'ın hesabından bahseder İslam orduları Bu ümmet Defalarca kuşatılmıştır Darda kalmıştır Zorda kalmıştır O an ellerini kaldırdık kumandanlar ''Atlarından yere indiler, başlarını toprağa sürdüler, Ya Rabbi'' dediler, ''Hâdel cundu cunduk, bu ordu senin ordun Ya Rabbi, bu insanlar senin kulların, ''Hâded dinu dinuk, bu din senin dinin, biz buraya dinini muhafazaya, müdafaya geldik, fakat sayımız az, gücümüz az, kuvvetimiz yetmez.'' Burada 80 yaşında kadınlar, 90 yaşında ihtiyarlar, çocuklar, karşıda tanklar, uçaklar, senin dinini muhafaza müdafaa etmek için meydandayız. Biliyoruz ki sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Wallahu ala külli şeyin kadir. Biz buraya çıkarken selalarımızı okuyup da çıktık. Din-i Din İslam'ı, şu bir avuç Müslüman'ı, Ümmetin umudunu zalimler karşısında mağlup etmeye Rabbi Binasırilla Yensuru men yeşâ Allah Azze ve Celle O yardımıyla imdad eder Yensuru men yaşa. Dilediğine zafer ihsan eder Silahsız kuvvetler Silahı olanlara galip olurlar Çünkü onlar Allah'ın adıyla meydan yerine çıkmışlardır Kardeşlerim Ammen yujibul muzdarra, ida daga, ve yekşifusu, ve yegalukum külfaa <gülüyor> Kur'anın sahibi buyuruyor ki, muzdar çaresiz, bir çare kadınlar, hastalar, maluplar, mazlumlar, mustazaflar. Onlara söyleyin, Ammen yujibul muzdarra, ida daga. O çaresizler ellerini kaldırıp kainatın sahibine iltica ettiğinde. Allah'tan başka yardım eden kimdir, kim onlara icabet eder kim belayı kaldırır kim o tankları karargaha döndürür? Kim uçakları hava üssüne döndürür? Kim o belayı üzerinizden kaldırır? Kim yeniden sizi alim i İslam'da umut haline getirir? Kim yeniden belaları def eder? Emmen yüceyi bulumuz darra 80 yaşında, 90 yaşında kadınlar köylerinden traktörlerin kasalarına binip şehirlerin meydanlarına indiğinde işte ben ya Rabbi, doksanına gelen bir kadınım, gücüm yok, takatim yok ama duydum ki din-i mübin İslam tehlikede, bindim buralara kadar geldim, ben bu kadar yaptım, bu dualara icabet eyle Allah'ım dediğinde, o dualara icabet eden kim? Ey Allah! Allah'tan başka ilah mı var? Allah'tan başka yardım eden mi var? Allah'tan başka o denizleri yaran mı var? İbrahim'e ateşi selamet yapan mı var, kılan mı var? O halde فَلَا تُدْعِ الْمُكَذِّب۪ينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Müslümanlar Yalanlayanların Allah'ın yolunu, onun kudretini, azametini, dinini, İslam'ı reddedenlerin önünde eğilmeyin, karşısında diz çökmeyin. Zekeriya'nın, Yahya'nın, İsa'nın, Musa'nın, Muhammed, salavatullahı aleyhi ve aleyhi ecmaîn. Onların Rabbi allah Azze ve celle sizin de Rabbinizdir. Onun adıyla yürüyün. Mağlubiyet anında nasıl ona teslim oluyorsanız, zafer anında da Allah'a öyle teslim olun. Hz. Nuh aleyhisselama geldiler, yağmur yok dediler, büyük bir bela, büyük bir kıtlık var. Fakul تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا o halde istiğfar vakti. Allah'a yönelin ki, yürsülis sema aleykum midrâra. Kuraklık anında semanın kapılarını alsın. Yukarıdan size yağmur sağanak sağanak boşalsın. Şimdi Allah'a istiğfar vaktidir. Kardeşlerim, şimdi Allah'a istiğfar vaktidir. Allah'la beraber olma zamanıdır. Fezkürûni ezkürküm. Tanklar üzerine yürürken bu milletin Allah hatırlamıştı. Allah kuvvetiyle, kudretiyle nusret etmişti. O halde şimdi seccadelerin üzerinde sabahlara kadar Allah'ı hatırlama vaktidir. Sadakayla mazlumlara yardım ederek muhacirlerin yanında olarak Allah'ı hatırlama vaktidir. ''Fedkürûni <gülüyor> ezkürküm'' Hatırlayalım ki, yarın yeni belalar, yeni musibetler, yeni oyunlar tezgahlandığı zaman, yine salalarımızı okuyup, abdestlerimizi alıp, namazları kılıp, ümmet adına, Kur'an-ı Hakim adına, İslam'ın izzeti ve şerifi adına meydanlara çıktığımızda, dinu Dinuk, bu din senin dinin ya Rabbi. İslam senin, bayrak senin ya Rabbi. Bizi zalimler önünde karşısında zelil etmediği ellerimizi kaldırdığımızda bi nasr illa yansurum en yaşa. Allah azze ve celle yine nusretiyle, yine zaferiyle ümmeti İslam'a Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerine yardım etsin. Kardeşlerim, Şimdi Allah yolunda Yardımlaşma vaktidir ''Ve lâ alel ismi vel udvan'' ''İyi de takvada yardımlaşın'' Buyuruyor ''Adavette düşmanlıkta yardımlaşmayın'' Onun bunun ayağını kaydırmak için oyunlar peşinde koşmayın. Vatasimu bihabillahi cemi'a ve la tefaraku. Şunlar bunlar, şuradan buradan. Şunlar şu camiden geliyorlar, bunlar bu medreseden, şunlar bu okuldan, şunlar bu mahalleden, bunlar bu ırktan deyip insanları bölmeyin, parçalamayın. La <Sessizlik> ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler Başınıza yeni belalar, yeni musibetler gelmeden iyi de güzel de yardımlaşın Allah'ın ipine topluca sarılın, sarılın ki Allah Teala sizi belalardan, musibetlerden kurtarsın Unutmayın, siz intikam ümmeti değilsiniz وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى Allah size zafer ihsan edince Peygamber aleyhisselamın halini düşüneceksiniz Mekke'ye girdiler Mekke'nin suyunu ona çok görmüşlerdi Namaz kılmasına müsaade etmemişlerdi Eski düşmanları Kabe'nin avlusundaydılar Allah Resulü aleyhisselamın ashabında öfke vardı İntikam almak istiyorlardı Hamza'nın katillerinden Mus'ab onların gözleri önünde canlanıyordu Nasıl şehit etmişlerdi Kefen bulamamışlardı onun ayağını kapatmaya İzhir otuyla kapatmışlardı Allah Resulü ağlıyordu Mus'ab'ı o halde görürken Enes'e ağlıyorlardı Onlar gözleri önünde canlanıyordu Şimdi karşıda eski düşmanları mağluptular. Yüreklerinde intikam duyguları vardı fakat Kur'an hakim adavet belli kavme belli bir topluluğa olan adavetiniz sizi adalesizde sevk etmesin adil olacaksınız. Çünkü siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Siz eşkıyalar gibi meydan yerine çıktığınız zaman geriye döndüğünüzde kırılmış camlar Yağmalanmış dükkanlar bırakmadınız Siz tankları kıştalara döndürdünüz Geriye sukûnetle, selametle döndünüz Ne bir cam kırdınız Ne bir banka yağmaladınız Çünkü Allah Azze ve Celle size adaleti emretmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi hasımları karşıda duruyorlardı ''Katillere idam hükmünü verdiler. Onlar idam olacak.'' dediler. ma ceza yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'âûne fil arzi fesâden en yukattelû ev yusallebû.'' ''Fesat çıkaranlar, darbe yapanlar, ele başlarının cezası onların idamdır. Fakat aşağıda olanlar, aldalanlar, aldanıp da onlara meyledenler, Onlara karşı adil olacaksınız ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığını yapacak. Kabe'nin kapısına geldiler, eski düşmanlarına döndüler, Kur'an'ın şu ayetini okudular. Kâle la tethrib aleykümul yevm yagfirullâhu lekûm. Hz. Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum. Hepinizi günahını Allah affetsin. Evinize gidin hürsünüz Allah sizin günahınıza mağfiret etsin Şimdi Ele başların dışındaki O aldananları Affetme vaktidir Kucaklaşma vaktidir Merhamet vaktidir Toptan Allah'ın ipine sarılıp Tevbe etme Ya Rabbi İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak eyleme diye dua dua Allah'a iltica vaktidir. Fakat katillerin, zalimlerin onların cezasını Kur'an idam olarak tayin ediyor. Ama şimdi yüreğimizdeki bütün yaraları Kur'an'ın ayetleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarıyla sarmak için seferber olma durumundayız, mahallindeyiz.